118. Bölüm Bir gün sonra Nadiroğulları yurduna gelen Muhammed bin Meslem'e Resulullah Efendimiz tarafından gönderildiğini söyledikten sonra Peygamberin hayatına kastetmenin cezası olarak 10 güne kadar çekilip gitmelerini bildirdi ve dedi. ''İstediğiniz her şeyi götürebilirsiniz.'' Ancak 10 gün sonra gitmemiş olanlar ele geçirildiği takdirde boyunları vurulacaktır. Bu haber nadir Yahudiler arasında bomba gibi patladı. Yüzleri tatsız bir görüntü kapladı. Ağızlar kurudu, gözler buğlandı. Başlar yere ini verdi. Cahilce yapılan ve başarısız kalan bu fena teşebbüsün cezası gelip çatmış bulunuyordu. Bu defa oturdular. Ciddi bir durum değerlendirmesi yaptılar. Tek başlarına Müslümanlara karşı koymanın mümkün olmadığı konusunda fikir birliğine varıldı. Önceleri birbirine düşman olan Evs ve Hazreç bu adamın önderliği altında birleşmiş, Can Ceğer kardeş olmuşlardı. Şimdi artık tek vücut haline gelmiş bulunan bu adamlara, o zaman bile zor karşı koyduklarını biliyorlardı. Kaldı ki, şimdi bir de Mekke'den gelen muhacirler vardı. Nadir Yahudilerinin Müslümanlara karşı bir zafer kazanabilmesi, hayallere bile sığmayan bir netice olurdu. Birkaç yıl evvel ortaya atılacak bir fitil, Hemen tutuşabiliyordu. Ama şimdi adamlar böyle şeylere pabuç bırakmıyor, atılan fitili beraberce söndürecek bir birliğe kavuşmuş bulunuyorlardı. Kılıç çekip onların üzerine yürümek, intihar etmek demekti. Toplantı uzun sürmedi. Verilen kararı yüzlerdeki buruk ifadelerden okumak mümkündü. Çok geçmeden, sokaklarda oynayan çocukların yaşlı gözlerle, Yurdumuzu terk edecekmişiz diye konuştukları duyuldu. Hazırlık başladı. Herkes götürebileceği eşyayı hesap ediyordu. Durumdan memnun olan yoktu. Kimi asık suratlarıyla içindeki sıkıntıyı dile getiriyor, kimi başlarına bu belayı getirenlere lanetler yağdırıyorlardı. Medineli peygamberi suçlayan vardı. Uye bin ahtabı ve arkadaşlarını suçlu görenler vardı. Bütün bunlarla birlikte hazırlıklar devam etmekteydi. Nadir Yahudileri yol hazırlığıyla meşgulken Medine'de yapılan bir toplantıdan habersizdiler. Bu toplantıda bağdaş korup oturan, avurdunu şişire şişire konuşan İbn-i Selül, bu topraklarda vatan tutmuş insanları kovmanın doğru olmadığından bahsediyordu. Melek haber vermiş. Onlar sana kast edeceklerdi demiş. Ne malum bir defa bu zavallıları kovmayı aklına koyduya hemen melek imdadına yetişiyor. i̇bn Selül homurdanır gibi söyledi bu sözleri. Gözlerini yanındakilerin üzerinde gezdirdikten sonra şöyle devam etti. Beni dinlerseniz bu biçarelere destek olalım derim. Haber gönderin, yurtlarında kalsınlar. İcap ederse biz yardım ederiz. Kureyza ve Gatafan Yahudileri de yardıma gelirler. Hem ona iyi bir gözda vermiş oluruz. Hem de zavallı adamlar yerlerinden yurtlarından olmazlar. Bu sözler onun etrafını çeviren münafıklar tarafından doğru bulundu, tasdik edildi. Akşam karanlığı çökerken devesine binmiş bir adamın Nadir Yahudileri yurduna doğru deve üzerinde ağır ağır gidişi kimsenin dikkatini çekmedi. Bu adam alınan kararı Nadir Yahudilerine götürüyordu. Onlara biraz cesaretli olmalarını ve Medine'lere karşı biraz diş göstermelerini tenbih edecek, korkak olmayın diyecekti. Uyey bin Ahtab, dostu evinde ağırladı i̇bn Selül'den gelen haberi memnuniyetle dinledi. İçine bir ferahlık dolu verdi. Madem ki böyle günde yardıma koşacak dostlarımız var, biz de gitmez kalırız. Ata yadigarı topraklarımızı bırakıp gitme derdinde değiliz biz. Misafirini i̇bn Selül'e selamlar ulaştırmasını tenbih ederek uğurlayan Huyey, kapıyı kapadıktan sonra, oh be dünya varmış anlamına gelen derin bir nefesle içini boşalttı. Sabahleyin halk arasında ''Kalıyormuşuz, gitmiyormuşuz'' şeklinde bir haber yıldırım hızıyla yayıldı. Herkes gördüğüne söyledi. Komşular birbirine fısıldadı. Çocuklar sevinçle birbirine anlattı. Daha sonra Medine'ye gönderilen bir adam Resulullah Efendimiz'i poldu. ''Biz yurdumuzu terk etme niyetinde değiliz. Hiçbir yere gitmeyi düşünmüyoruz.'' dedi. Bu haber üzerine Peygamber Efendimiz ordunun toplanmasını emrettiler. Kısa zamanda toplanan ordu, Rebül evvel ayında Nadir kabilesine doğru hareket etti. İki saat sonra Nadir kalesi önündeydi. Uzaktan ordunun geldiğini görünce, Dışarıda bulunanlar hemen kaleye koştular ve kapılar kapatıldı. Vakit geçirmeden kuşatma harekatı başladı. Artık kaleye giriş ve çıkış imkanı kalmamıştı. Yapılan teslim olma teklifi Yahudiler tarafından reddedildi. Nadirliler kendilerini rahatça koruyacak sağlam bir kaleye sahip olduklarını düşünüyorlardı. Medinelilerin bu kaleyi zorlayacak güce sahip olmadıklarına inanıyorlardı. Ayrıca İbnü Selül'den ve diğer Yahudilerden de yardım gelecekti. O zaman kaleden çıkıp mükemmel bir meydan savaşı verilir, Müslümanların haklarından gelinirdi. Gece vakti aralarında yaptıkları toplantılar birbirlerine cesaret veren konuşmalarla geçti. Müslümanların Medine'den hareket ettikleri biliniyordu. O halde İbn-i Selül'de neredeyse gelir, Nadir kalesi önünde güneş gibi doğardı. Sabahın erken saatlerinde Medine yoluna dikilen gözler, yükselecek olan toz bulutunu beklemeye başladı. Saatler ağır ağır geçti. Gelen giden yoktu. Her geçen saat bir evvelkini aratacak sıkıntılarla doluyor... Fakat gözlere sevinç pırıltısı verecek olan toz bulutu bir türlü yükselmiyordu. Müzik Önceleri ümidin doldurduğu gözlere yorgunluk çöktü. Bu yorgunluk kalplere sıkıntıları üst üste yığdı. Nefesler zorla alınır oldu. İkinci vaktinin sonlarına doğru güneş sararırken ümitlerde solgun çiçeklere dönmüştü. Müzik Gece yapılan toplantıyı neşesiz konuşmalar süsledi. Açılmak istemeyen ağızlardan sıkıntıya bulaşmış kelimeler döküldü. Herkesin düşüncesi istenmeyen bir günün yaşandığı noktasında birleşmekteydi. Bu bir iki öksürüğün yardımıyla konuşmak istediğini anlattı. Ananızdan doğalı böyle sıkıntılı gün yaşamadınız. Bundan böyle de bu sıkıntılar katlanır mı yoksa azalır mı? Benim bu konuda bildiğim bir şey yok. Medineli dostlarımız, vaat ettikleri yardım yaparlarsa bu belayı atlatabiliriz diyorum. Fakat şayet yardım gelmezse o zaman bu Hüya'yı sözlerine devam edemedi, bekledi. Sağına soluna bakındı, bir zaman sustuktan sonra ''Evet'' dedi. ''Söyleyin dostlar, o zaman biz neler yapabiliriz?'' Kimsenin ağzı açılmadı. Ümitsizliğin, pişmanlığın, hoşnutsuzluğun doldurduğu, kısalığı veya uzunluğu bilinmeyen bir zaman geçti. ''Bekleyelim.'' Bu sözü kimin söylediği bilinemedi. Aslında herkesin duygularına tercüman olmuştu bu söz. Öyle ki, zorlanmış olsalar... Her biri sadece bu sözü söyleyeceklerdi. Toplantının sona erdiğini söylemeye lüzum kalmadan ayağa kalkanlar oldu. Öne eğilmiş olan başları, asılan suratları zifiri bir karanlık perdelemekteydi. Kuşatmanın ikinci, üçüncü günlerini yine ümitsiz bekleyişler doldurdu. Ne Medine'den bir ses çıktı, ne de diğer Yahudilerden. Artık tırnağı olan başını kaşıyacak demekti. Evvela yüreklere bir korku yürüdü. Bu korku yavaş yavaş dal budak saldı. Bütün varlıkları korkudan, endişeden ibaret olan bir topluluk haline geri vermişlerdi. O güne kadar kendilerini rahatça koruyacağına inandıkları kale duvarları artık bir mana ifade etmiyordu. Bu kaleye bağlı olarak kalplerde yer tutan cesaret duygusu, güneş altında kalan buz gibi erimiş erimiş ve nihayet tamamen yok olmuştu. Bu kalın duvarlar şimdi bir bahçe duvarından farksız bir görünüşe bürünmüştü. Sanki Müslümanlar isteseler atlayıp içeri verecekmiş gibi geliyordu onlara. Ne yapsak ki? Bu soru herkesin sorduğu fakat tatminkar bir cevap alamadığı derdin ifadesiydi. Sokaklarda canlı cenazeler gibi dolaşan erkekler, onları elleri bir öründe ümitsizce seyreden kadınlar görülüyordu. Neden hücum emrinin verilmediğini, neden Müslümanların kale duvarlarını aşıp girmediklerini bilemiyorlardı. İlk üç güne birbirinden beter olan üç gün daha eklendi. Bu günlerin geceleri gündüzünden daha berbat, gündüzleri gecelerinden daha karanlıktı. Şaşkınlığın son dereceyi bulduğu bir anda gözler birden korkuyla açıldı. Kalpleri bir sızı yürüdü. Müslümanlar ellerinde baltalarla kalenin etrafında bulunan hurma ağaçlarını kesiyor, boş bırakılan evleri yıkıyorlardı. Kimse de gidip engel olacak hal yoktu. Kale duvarlarına çıktılar. ''Ya Muhammed, fesat çıkarmayı yasaklayan ve ayıplayan sen değil miydin? Nedir bu evleri yıkmanın, ağaçları kesmenin manası?'' diye bağırdılar. Bağırdılar ama cevap vermedi. Kesim işi devam ediyordu. Nihayet kendi aralarında yapılan bir toplantıda konu enine boyuna tartışıldı. İçlerine kılıçlarımızı çekelim, üzerlerine yürüyelim, öleceksek erkekçe ölmesini bilelim diyen bulunmadı. Sanki kalpler tepeden inen bir korkunun karşı konulmaz baskısı altındaydı. Son olarak sulh teklif edelim, ileri sürecekleri şartlara peki demenin ötesinde yapabileceğimiz hiçbir şey yok denildi. İsteklerini Resulullah Efendimiz'e bildirdiler, kabul edilince hazırlıklarını yaptılar. Yükte hafif olan ne varsa aldılar. Uzun bir kervan kafilesi halinde yola çıktılar. Kadınlar en güzel elbiselerini giymişlerdi. Bir kısmı deh çalıyor, bir kısmı neşe içerisinde şarkı söylüyorlardı düğüne gidercesine mutlu, sevinçli görünmeye çalışıyorlardı. Böyle girdiler Medine'ye. Çala oynaya geçtiler Medine pazarının. Önlerine düşerek oynayan, göbek atan çengi kılıklı kadınları, yüzlerindeki sevinci ve pırıltıyı gören hiç kimse, onların yurtlarını terk eden insanlar olduklarını söyleyemezlerdi. Halk çıkmış, onların bu akılanmaz hallerini seyrediyordu. Yıllar var ki, Medine sokakları bu çeşit bir şenliğe şahit olmamışlardı. Nihayet onlar, kendilerine yardım vaat eden münafıkların kalplerini sızlatan şarkılarını söyleye söyleye uzaklaştılar. Ve bir müddet sonra sesleri duyulmaz oldu. Yüzlerde görülen sahte sevinçler bitti. Şakrak ifadeler sona erdi. Gözlere üzüntü yükü taşıyan damlalar hücum etti. Boğazlarda biriken hıçkırık düğümleri çözüldü. Bir saat önce neşeden çatlayan insanları şu anda ağır halde görenler olsa evvelki sevincin mi şimdiki mahzunluğun mu sahici olduğunu kestiremezdi. Nadir Yahudilerinden boşanmış durumda olan kaleye girenler birhaneye çevrilmiş evlerle karşılaştılar. Herkes evini yıkmış. Oturulmaz hale getirmiş bulunuyordu. Böylece bir fesat yuvasından temizlenmiş oluyordu Medine. Müzik Dostlarını kaybetmenin üzüntüsünü duyan münafıklar onların ardından hasretle baktılar. Cesaret edip onların yardımına koşamadıkları için kendilerini kınıyorlardı. Diğer taraftan Müslümanlar durumdan memnundular. Nadir Yahudileri meselesi kimsenin burnu kanamadan olup bitmişti. Onların bu derece kolaylıkla yurtlarını bırakıp tıpış tıpış gideceklerini tahmin etmiyorlardı. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cibril'i eminle buluştuğunu anlatan vahiy hali görüldü. Sesler kesildi. Hürmet... Ve heyecan dolu bir bekleyiş başladı. Bir müddet sonra Efendimizin dudakları, Haşr adı verilen mübarek surenin ayetlerini okumaya başladı. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih ederler. O her şeye galiptir, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan kafir olanları yurtlarından ilk defa toplayıp çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını zannetmemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini koruyacağını zannetmişlerdi. Fakat onların hiç beklemedikleri cihetten onlara Allah'ın hükmü ve takdiri geliverdi. Allah onların kalplerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! İbret alınız. Eğer Allah onlar için sürgünü yazmış olmasaydı, onları dünyada katıl ve yağmayla başka azaba uğratacaktı. Bununla beraber onlar için ahirette cehennem azabı vardır. Onların sürülüş sebebi Allah'a ve Resulüne karşı gelip zorluk çıkarmaya kalkmalarındandır. Kim Allah'a karşı gelip zorluk çıkarmaya kalkarsa bilmelidir ki Allah cezası şiddetli olandır. Siz hurma ağaçlarından her neyi kestiniz veya kökleri üzerinde her neyi bıraktıysanız hep Allah'ın izniyledir. Fasıkları rüsvay ve perişan etmek içindir. Allah'ın onların mallarından peygamberine verdiğini ele geçirmek için siz üzerlerine at ve deveyle yürümediniz, harbetmediniz. Fakat Allah peygamberini dilediği kimselerin üzerine musallat ve galip kılar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Allah'ın evini temizleyen kadın. Ümmü Mihcen Medine'nin avali kısmında oturmaktaydı. Biraz uzakça olmasına rağmen her gün mescide geliyor, peygamberler i̇mam Efendisi'nin ardında namaz kılma saadetini taşıyordu. Düşünceli bir kadındı. Madem ki Yüce Allah benim kalbimi şirkten, küfürden temizledi, ben de onun evini temiz tutayım diyerek akıllıca bir karar vermiş, bu şerefli göreve kendiliğinden talip olmuştu. Fakirdi ama güzel duyguların sahibiydi. Mescidi her temizleyişte kendi kalbiyle temizlenmişçesine bir huzur duyuyor. Ruhunda mükemmel bir huzurun kümelendiğini hissediyordu. Gün geldi, Ümmü Mihcen yatağa düştü. Günlerce Resulullah Efendimizin ardında namaz kılma saadetinden mahrum kaldı. Vücudu yatakta, gönlü peygamberler İmam-ı Efendisi'nin ardındaki temiz gönüllü insanların ardındaki saflardaydı. Tekrar iyi olabilmeyi, tekrar mescitteki görevine başlamayı pek arzu ediyor ama imkan bulamıyordu. Kulaklarında Resulullah Efendimiz'in gönüllere ferahlık veren sesi, gönlünde de o sesi duya duya, başını Rabbül Alemin'in huzuruna koyma arzu ve hevesi vardı. Büyükler büyüğü Efendimiz onu birkaç gün göremeyince sordu. Komşuları, ''Hastadır ey Allah'ın peygamberi'' dediler. Bu cevap üzerine rahmet peygamber Efendimiz, avali semtine doğru yürüdü. Önden gidenler hasta kadına, ''Müjdeler olsun sana ey Ümmü Mihcen, Resulullah Efendimiz seni ziyarete geliyor.'' dediler. Ümmü Mihcen bu müjdeyi aldığı zaman sevinmek mi, sevinçten ağlamak mı lazım geldiğini bilemedi. Hastalığın halsiz bıraktığı kalbi hızla çarpmaya başladı. Alnına ter yürüdü. Bir dakika geçmeden tatlı bir ses duyuldu. ''Esselamu Aleyküm.'' diyordu. ''Minnet duygusunun süslediği mecasiz bir ses.'' ''Ve aleyküm selam ey Allah'ın Resulü'' diye cevap verdi. Ziyaret kısa sürdü. Fakat mana aleminde bu zamanın değeri oldukça büyüktü. Ayrılırken ona ahiret aleminde memnun olacağı ikramların yapıldığında şüphe edilemezdi. Büyükler büyüğü Efendimiz zaman zaman Ümmü mihcenin nasıl olduğunu komşularına sorarak öğrendi. Hastalığının ağırlaştığı haberi verildi. Hastalık ağırlaştıkça sorular sıklaştırıldı ve nihayet bir gün komşularına, şayet ölürse haberim olmadan onu toprağa vermeyin dediler. Bir akşam üzeri takdir makamından çıkan fermanla ecel oku atıldı. Ümmü Mihcen, Allah'a ve Resulüne hizmet aşkıyla yoğurduğu tertemiz gönlünü, Yüce Mevla tarafından gelen ölüm meleğine teslim etti. Vakit geçirmeden onu yıkadılar. Kefenlediler. Hazırlık tamam olunca yola çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evine doğru ilerlemeye başladılar. Ancak yatsı namazı kılınmış Peygamber Efendimiz uyumuşlardı. Bu haber gelenleri üzdü. Mahalle halkı arasında da ayrı bir yeri bulunan özellikle Resulullah Efendimiz tarafından ziyaret edileli beri değeri bir kat daha artan Ümmü Mihcen demek ki bu son ve önemli mükafatını alamadan kara toprağa girecekti. Demek nasibi bu kadarmış. Resulullah Efendimiz'i rahatsız etmemiz doğru olmaz. Uyku halinde vahiy gelmesi mümkündür bilmeden bir hata etmiş olabiliriz. Bu çeşitten konuşmaların sonucu olarak Ümmü Mihcen Baki kabristanına yöneldi. Namazı kılındı ve defnedildi. Allah'ın rahmetinin eşlik etmesini dileyen dostları onu kabrinde bırakarak ayrıldılar. Sabahleyin Resulullah Efendimiz onu sorduğu zaman, O kara toprağa verildi ey Allah'ın Resulü dediler. Aslında biz onu hazırladıktan sonra sana geldik. Fakat seni uyur halde bulduk. Uyandırmayı doğru bulmadık. Yürüyün o halde. Peygamberler İmam Efendimiz yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte Baki kabristanına doğru yürüdü. Komşuları Ümmü Mihcen'in mezarını gösterdiler. Resulullah Efendimiz kabrin yanında durdu. Arkadaşları onun gerisinde saf bağladılar. Dört tekbir almak suretiyle ruku ve secde etmeden kılınan namazdan sonra Allah Teala'dan rahmetler dileyerek oradan ayrıldılar. Ümmü Mihçe'nin ruhunun şad olduğu, mana aleminde büyük ikramlara nail olduğu inancı yerleşmişti gönülleri. Yüce Mevla, büyük peygamberinin hürmetine, Ümmü Mihçe'nin hayalinden bile geçmeyen nimetleri ona yağmur gibi yağdırmaya elbet kadirdi. Böyle bir namazda bulunmayı, o mutlu kişiler arasında ve peygamberler imamının ardında saf bağlamayı gönülden arzu edenlerin ümmü mihçene fatihalar gönderme yolu daima açık. Aydınlığa Doğru programımızın 118. bölümünü dinlediniz.